أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون Allah أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن الله ومن كان في الله فمعينه في الله Rabbi ve emri ve ahlul ukdete min lisani yafqahu ve Allah. illa Muhammed. Ve Muhammed. Nahl suresi 14. ayeti kerimesindeyiz. 18. surede devam ediyoruz. Sure-i Nahl. Bismillah. وَهُوَ الَّذ۪يُ O Allah Celle Celaluhu سَخْحَرَ Bahra سَخْحَرَ Müsahhar kıldı. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi tekrar eder. Yani Allah Celle Celaluhu kendi emrinde veya sizin tasarrufunuzda سَخْحَرَ sizin tasarrufunuza yarattı, size verdi yani bu bana ait ama bunu sana verdim. Sen bunu kullan. sahhara kelimesi. Müsahhar kılmak. Tasarrufuna kulum al kullan. El bahra denizi. Niteekulû minhu o denizlerden yesiniz. Lehmen et tariyya taptaze. Taze etler. Yani balığın tazesi. Yani Et olarak bahsedilen balığın tarıya kelimesinde de taze olarak ifade edilmesi, bunun sağlığa faydalı veya insan için yarayışlı olanının taze olunması, yani balıktan çıkartıldık, denizden çıkartıldı ve o şekilde kullara, insanlara satılması, bu yol, yolun izlenmesi. Ditekulu, yani bu işi yapanlar buradan bir şeyler çıkartmalı. E çünkü Kur'an-ı Kerim her bir sahada insanlara yön gösterir. Yani balıkla alakalı bütün tafsilatı o işi bilenler biliyor. Bizde bir şey söylediğimiz zaman o konudaki kişiler ha demek ki biz de bunlara dikkat edelim diye anlamalı. Yani bir insanın her türlü konuda o bilgi sahibi olması mümkün değil. Ancak Kur'an-ı Kerim buradaki bizlere verdiği işaretlerden her bir sahadaki, bölümdeki kişi oradan kendine bir hisse almalı. Allah buyuruyor ki denizleri size verdim, sizin emrinize müsahhar kıldım, kullanımınıza, tasarrufunuza verdim, ifsad etmeyin, orayı zarar vermeyin. Zahra fesadü fil berri deniz ve karada bozulma ortaya çıktı. Bir maksedebet edindiniz. İnsanlar kendi elleriyle diyor. O zaman bozmayın. Yani dedelerimiz güzel kullandı, bize bıraktı. Biz de güzel kullanacağız. Yok etmeden, mahvetmeden, zarar vermeden bir sonraki torunlara, torunlarımıza efendim, e onların da istifade edeceği dedelerimiz hepsini yok etmişler. Bize bir şey bırakmamışlar. Olmamalı. Denizleri, dağları, ovaları vesaire, lazım olduğu kadarını yok ederek hepsini ben kullanayım gibi değil. Litekulu, onlardan yiyiniz minhu o denizlerden lehmen et tariya tap ve tedaricione çıkartıyorsunuz minhu o denizlerden. Hilyeten süs eşyaları, mücevherat inciler mercanlar vesaire telbesuna onları zinet eşyaları yapıyorsunuz telbesuna giyiniyorsunuz uwataral fulka ...fulke bir kelimesi gemi demektir gemileri görürsünüz Mevahira fihi o denizleri böyle yara yara gidiyor deniz baktığınız zaman böyle denizi yarıyor yara yara gidiyor halbuki Allah buyuruyor ki bunu sizin tasarrufunuza verdim dünyada rahat edeseniz yarattığım dünyada Efendim sonsuz ahireti kazanmanız için size bu nimetleri yarattım Su yumuşaktır yumuşak bir madde İçine düşen şey hemen taş gibi yere batmalı 10 kilometrelik denizin derinliği var Üstteki hemen içine batmalı Fakat Allah Celle Celaluhu ona orada duracaksın diyor Havaya da bir basınç yaratmış O da efendim hava boşluğunda uçak duruyor Onu da Allah yaratmış Efendim yaşanacak imkanları, ortamları, şartları ve oradaki kaideleri yaratmış. Kaldırma kuvveti, öbüründe basıncı vesaire. <gülüyor> o gemileri görürsünüz mevâhira. Ve efendim böyle kazıyor, orada yol açıyor fihi. Ve li <gülüyor> tebteğû talep edin min Allah'ın rızkı. Uzak bölgelerdeki ma ma malzemeleri diğer bölgelere taşıyacaksınız. Dünyanın en büyük taşımacılığı denizde yapılıyor. Halbuki toprakta karada olmadığı ayağın yere basıyor. Efendim ancak en büyük, en fazla yüklenebilen araç gemi. Halbuki en latif, en yumuşak madde su. Allah suya kaldırma kuvvetini yaratmış ve... Oradan malzemelerini bir bölgeden diğer bölgeye taşıyabiliyorsun Allah'ın yaratmasının sınırı yoktur Allah'ın gücünün sınırı yoktur Bunlar görebildiğimiz göremediğimiz şeyler Cinler mesela onların da Süleyman Aleyhisselam döneminde tasarrufları vardı Mevla o zamanki şartlarda onu kullandırmış kurban olduğum Rabbim Allah'ın yarattığı mülkündeki ticaretler, oradaki mallar, bir bölgede petrol var, Ortadoğu'da petrol var, Avrupa'da, İsviçre'de de demir var. Allah demiri bir bölgeye indiriyor, petrolü bir bölgeye hepsini bir yere göndermiyor. Yani bir şekilde insanlar birbirleriyle tanışsınlar, ülfet etsinler, birbirlerine yanlışsa hakkı söylesinler, hak çizgide ise hakta yürüsünler vesaire diye ahirette ayrılma var. Kafirler bir tarafa, iman eden bir tarafa. Dünyada böyle efendim e, yanlışa hak olan kişi hakkı söyleyecek. Hak çizgideyse yoluna devam edecek. Velallekum umul ki siz teşkurun şükredersiniz. Yani burada şöyle bir e, parantez içerisinde Yani belki şükredersiniz. Yani umulur ki şükredersiniz. Bu kadar nimetler veriyorum size ama hele bakalım ne yapacaksınız, şükredecek misiniz? Laalle kelimesi Arapça'da umulur ki demektir. Laallekum umulur ki sizler teşkurun, şükredersiniz. Bu kadar şeyleri, insanoğlu gözünün önünde gördüğü fakat işin mahiyetini anlayamadığı, Kur'an-ı Kerim bize gördüğümüzü zannettiğimizin Nedenli Allah'ın Celle Celaluhu'nun sanatlarının tecellisi olduğunu bize dikkatimizi çekiyor Yani gördüm, gördüm zannediyorsun fakat Allah Celle Celaluhu orada o nimetlerini bizlere hatırlatıyor kullarım Yani bunları yiyin, için, kullanın ee, Ve bunları verdim diye de allah Teala bize tahakkum edip yani başımıza kalkmıyor ee, Haşa böyle bir şey yok çünkü ne, ayet-i kerimede ne dedi burada? Lete kullu yiyin diyor Allahu Teala. Beşru dairede. Başka ayet-i kerimede ve kullu beşru bu. Yiyin için vela tusrifu israf etmeyin. Velka evet. 15. ayet. elka attı yani yerleştirdiği, koyduğu fil ardi yeryüzünde revasiye. Dağları entemi de bikum. Orada sağlam durasınız diye. Yani daha evvelden suyun üstünde dalgaların üzerinde duran gemi gibi sallanıyordu. Ee, dağlar oluşmakla bu sefer o kara parçaları birbirine kilitlenmiş oldu. Malumunuz katlanmalar oluyor böyle kara parçaları, katlanmalar oluyor. Katlanınca aşağı doğru gidiyor. 10 kilometre aşağı gidince 1 kilometrede dağ oluşuyor. Yani Görülen dağ 2 ise demek ki 20 kilometre aşağı gidiyor. Genelde öyle oluyor. 1'e 10, 1'e 8. Yani yukarıda ne kadar görüyorsan aşağıda o kadar. Onun 10 katı var. En temide bikum. Orada efendim ayakta durasınız, kuvvet alasınız. Ve enharan. Mevla Teala size nehirleri yarattı. Nehirler. Nehirleri yarattı ve subulen. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سُبُلًا yollar demektir لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Gayelerinize, maksatlarınıza, evinize, işinize, hedefinize ulaşasınız Halbuki uzaktan bakınca böyle sıralı dağlar gibi görülüyor Fakat yanına varıyorsunuz, o dağların arasından geçitler var öyle vadileri yaratmış E şimdi tünel açıyorsun, tünel açılamazsa ne yapacağız? Mesela Nevşehir'den vesaire Adana'ya doğru gidiyorsunuz Adana'ya gidince önünüze toroslar çıkıyor. Geçmek mümkün değil. Bir bakıyoruz Mevla o aralarda vadiler var. O vadilerden bir geçiş yaratmış. Ezeli ilimde kullarını biliyor. Kulların buradan buraya geçemezler. E peki nasıl olacak? O dağların arasından vadiler. Dağ bile olsa Allah-u Teala o dağlarda yürüyecek imkanlar. Böyle sarp kayalık gibi olsa bu sefer dağlar önünde engel oldu. Oradan oraya geçemiyorsun. Kurban oldum. Rabbim ve sübulen yolları yarattım diyor. alekum siz tehtedun, hidayet yani yol bulursunuz. Hedef maksadınıza, gayenize, evinize ulaşırsınız. Evet. Ee, burada ve hedahüm yani fe innehu burada güzel bir nükte var. Denizlerdeki gemilerden bahsedir. ki derken anabi nuh aleyhisselam fe indehu evvelu sufun ilk gemi yapıp gemiye binen nuh aleyhisselamdır ve lahu kana ta'limun ve mevla celle celaluhu ona nasıl gemi yapacağını bildirdi ve o şekilde gemiyi yaptı malumunuz gemide mesela bir tarafın dengesi bozuk olursa Gemi alabora olur yani buradaki yükseklikle buradaki milimetrik aynı olmalı açılar aynı olmalı aynı yapıda olmalı birisi biraz bombili olursa birisi de şöyle olursa yine o gemi gitmez sıkıntı olur yani batırır devirir ters döner vesaire ikisi aynı olmalı işte orada ölçüler çok önemli Nuh Aleyhisselam mesela onu Allah'ın ona efendim vahiyi ile Ecehril Aleyhisselam'ın tarif etmesiyle o gemiyi yaptığı, dağlar gibi denizlerde yani e, gemi batmadan ilk gemiyi Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın yapması ve e, 6 ay boyunca dünya denizinde yüzmesi meseleleri. O mesele gelince uzun uzun yine konuşuruz. Daha evvelden de bu konu geçti. E Summe akhazannase anhu karnen ba'da karnin. Asırlar boyu sonra onu aynısını uygulamaya ve jilen ba'de jil'in يسيرون bir bölgeden bir bölgeye bir beldeden bir beldeye bir iklimden diğer iklime veya iklimen ila diyor bir iklimden diğer iklime mesela şimdi Avustralya'ya doğru gidilse burada kış ise orada yaz oluyor. Orada yaz olursa burada kış oluyor. Yani bir iklimden diğer iklime geçiyorsunuz. Malumunuz dünyanın işte üst tarafı yaz ise alt tarafı kış oluyor. Kuzey kutbu, Güney kutbu vesaire. Ve libteğu min Allah'ın lütfunu, nimetini, ihsanını o ticaretlerinizi, paranızı kazanın diyor Allahü Teala bizlere nimetini arz ediyor. Burada yine Lema halak Allahül Ardaya kamasat. Mevlata yeryüzünü yarattığında burada dağları e, koydu. Yani ey Rabbi, teccalu aleyye beni Ademe tamelun aleye el hataya ya Rabbim e, dağlar diyor. Yani burada insanoğlunu yaratıyorsun, onlar hata edecekler, sana isyan edecekler vecalun aley habebes ve çok çirkin işler yapacaklar. Ferallahu fial cibal, materranun gördüğünüz ve göremediğiniz öyle dağları yarattı, Gördüğümüz dağlar gördüğümüz göremediğimiz işte bir o kadar daha aşağıda dağlar var. Dağlar var, gördüğümüz göremediğimiz dağlar var. Burada göremediğimiz dağlardan bahsederken başka bir şey olabilir mi? Ali İbni Ebi Talip Hazreti Ali'den geliyor. Mesela kaf Dağı'ndan bahsediliyor. Dünyanın etrafını çeviren bir Kaf Dağı. İşte ozon tabakası diyorlar vesaire. Yorum yapmaya hacetim yok. Ancak burada gördüğünüz dağlar var, göremediğiniz dağlar var diyor. Peki hani ikraru ha, bu dünyanın karar kılması yani entemide kelimesi yani orada karar kılmanız. E, sakinleşebilmeniz Yerleşebilmeniz Dünyada e, insanların Yaşayabilmesini sağlayan etken Dağlardır Fekâne ikraruha Onun karar kılması sakinleşmesi Kellehmi yetereccucu Diyor ki dünya ilk yaratıldığında Hani kurban kesildikten Sonra o etler Böyle, böyle titrer O et, etlerin üstü böyle böyle titrer Yetereccü kelimesi o demektir. Yani dünya ilk yaratıldığında e, dağlarda olmadığı için yüz yuvarlak hani içi de biliyorsunuz mama yani alev altı bin derece. Şimdi o demek ki dünyayı oynatıyor böyle yetereccü böyle oyna oynuyor yani üstünde durmak mümkün değil dünya oynuyor. E, ondan sonra efendim vel cibale evtada dağları kazık yaptık diyor Allah yani o ne demek dağlar oluşunca bu sefer... Ee, o şeyi dünya Sabitlemiş oldu işte e, Depremlerin oluşumu da Böyle oluyor işte o alt katmanlardaki Buradan volkanlar işte Neyse mama adına nedeniyorsa Geliyor burada sıkışmalar Oluşuyor belirli bir zamanda Bu bu sefer oynatıyor bu, bu Katmanı oynatıyor oynatınca bu sefer Burada o basit bir olay değil Oynatınca buradaki kıtayı Yani Türkiye'nin yarısı gibi vesaire Allah depremlerden muhafaza eylesin bu sefer o içindeki mama hani dışarıya sıkışıp bir yer buluyor baca gibi oradan volkan patlıyor. İşte o bahsettiğimiz volkan dünyanın içerisindeki o alev. Dünya mucize bir yer. E, dünya mucize. Tahtahu nar diyor. Dünya mucize bir yer. Altı ateş. Bastığımız toprağın 33 kilometre toprağın altı altı bin derece. Dört defa demiri eritecek kadar ateş var, alev var. Şimdi o bahsettiğimiz alev e, ne yapıyor? Orada hareket halinde sıvı gibi, sıvı gibi böyle efendim fırsat bulunca dışarıya volkan olarak çıkıyor. Bulamayınca altta sıkışıyor, oralara baskı yapıyor, bahsettiğimiz o dağlara efendim baskı yapıyor. Oralarda bu sefer oynamalar meydana geçti, deprem oluyor. Rabbim muhafaza eylesin. Yerlerden, sellerden, depremlerden muhafaza eylesin. Dünya yaratıldığında böyleydi diyor. Kur'an-ı Kerim yaratan Allah. Gökleri Allah yarattı, dünyayı Allah yarattı, insanı Allah yarattı, mevcudatı Allah yarattı, Kur'anı da Allah gönderdi. Tek bir noktada toplanıyor. Ela yalım ben halak, yaratan Allah bilmez mi? Bilir, hepsi var. Kur'an-ı Kerim bunları açıklıyor. Yerlerle, göklerle kainat şerati kevni dediğimiz kainatla alakalı yeller, seller, depremler, kasırgalar. Mesela Ejdat cami yaptığı zaman ya Allah Bismillah, tabii ki ya Allah Bismillah diyecek ama şerati kevniye göre yaptı. Yani kainattaki deprem olur, yel olur, sel olur, şu olur vesaire zemin etüdü dediğimiz buna göre yaptığı işte Fatih Camii, Sultanahmet Camii'nin efendim bu depremde sallantıda dokuz şiddetine göre yaptığı. Yani dokuz şiddet, sekiz şiddeti genelde olur ama dokuz şiddeti kıyamet depremidir. Ona göre ayarla sallandıkça güçleniyor. İşte kudretten camiler duruyor tamam da bu, bunu da görmek lazım. Yani e, tekrar tekrar binalarla uğraşmayalım kalıcı olsun diye ecrat şeriatı kevniyi çok iyi bildi. Allah'ın yarattığı kainattaki kuralları o kurala uygun fe sebeba sebeplere uygun olarak yapılması. İşte bu harf inkilabı dedikleri harf inkilabın yapılması bin yıllık mimari birikim ne yapılmış o bilgilerin hepsi bir anda yok edildi. Bin yıllık devlet idare sistemi nasıl yapılmış? Onları değiştirmekle bu sefer o bilgilerin hepsi yok oldu. Aa, bu meselenin de böyle bir e, durumu var. 19. ayet Allahu Allah ya'lemu ma tusirruna, ve ma tu'linun Allah ya'lemu bilir ma tusirrun içinde gizlediklerinizi ve ma tu'lunu aşikar ettiklerinizi. Yani bir insan insanın içini bilmez. Ancak Allah bilir. Bir insan kendine dost görünür. Halbuki haindir efendim. Yani bunu bilmez. E, insanoğlu ama Allah bilir. Allah Celle Celaluhu insanın içini de biliyor. Dışını da biliyor. E, e, ya alemu ma ne gizlediğinizi ve ma e, Evet. 20. ayet. Vellezine o kimseler ki... Yani Vallahu Allah Celle Celaluhu yani kişinin inancını da, amelini de, yaptığını da, yapacağını da bu ayeti kerimeyi biraz geniş izah, kayıt meselesi var burada. Yani insanoğlu ile yaratan Allah Celle Celaluhu arasındaki fark. İnsanoğlu insanın içini bilmez, dışını bilmez, niyetini bilmez, maksadını bilmez. Maksadı iyi gibi görülür halbuki gösteriş için yapar. Yani geleceği bilmez ama Allah bilir. Kulunun niyetini bilir, gelecekte ne yapacağını da bilir. Yani e, Allah Celle Celaluhu ile insanların bilgisi arasındaki en büyük farklardan bir tanesi Çok fark var Bir tanesi de budur Yani kul e, diğerinin niyetini bilmez ama Allah bilir Kul bir insanın ne yapacağını bilmez ama Allah bilir Eğer bilmezse o zaman haşa yaratanın kuldan bir farkı olmaz Kur'an-ı Kerim bize Rabbimiz Celle Celaluhu'na kendini tanıtıyor Allahu Allah Ya'lamu bilir, kulların inancını bilir, amellerini bilir, matur gizlediğini bilir ve matur aşikar ettiğini bilir. Şimdi bunu çok kolay daha anlatabilmek için anlaşılır gibi görülüyor. Ancak daha kolay anlatabilmek için meşhur Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü çağrılır. Kulum buyur Ya Rabbim ne yaptın? Ya Rabbim senin ilimlerini öğrendim onları efendim insanlara anlattım senin için yaptım. Yok benim için yapmadın. Onları sen efendim ne büyük alim ne büyük efendim ve şöhret olmak için yaptın. Benim rızam için yapmadı. İlk bakışta öyle görülüyor. Ama efendim oradaki ihlası Allah biliyor. Onun için Allah her işte halisiyet nasip eylesin. Kulum buyur ya Rabbim sen ne yaptın? Ya Rabbim senin yolunda cihad ettim. Efendim din vatan uğruna efendim can feda ettim. Yok benim için yapmadın. Sen efendim ne kahraman, ne mücahit bir adam, ne güçlü bir adam, ne efendim, yiğit bir adam, ne büyük paşa, ne büyük komutan neyse denilsin diye yaptın. Benim için yapmadın. O da bir şey diyemeyecek çünkü Allah biliyor özünü. Atın bunu cehenneme. Ya bu iş şaka değil. Kulum buyur ya sen ne yaptın? Ya Rabbim verdiğin malları senin yolunda kullan. Yok benim için yapmadın. Onları sen efendim ne cömert adam, ne acayip adam vesaire halkın böyle bir teveccühünü almak için yaptın. İlk bakışta bunlar hepsi ilim efendim cihad efendim Allah'ın yolunda dini vatanının müdafaa ediyor efendim ve o şekilde ilk bakışta şehit gibi görülüyor ilk bakışta adam e, hayır bir müessesesi yaptırıyor gibi görülüyor fakat sonunu baktığımız zaman Allah Celle Celal hayır bunlar benim için değil işte şunun için bunun için vesaire rub ta'lin yaqraul Kur'an vel Quran yarleanahu nice Kur'an okuyanlar vardır Kur'an ona lanet ediyor Kur'an okuyor adam ama Allah için okumuyor. Ay be ne güzel okuyor ne acayip bir sesi var efendim la yuca bir diyor boğazlarından aşağıya geçmez diyor okuyor diliyle okuyor ses vesaire ama yaşantısı yok kalbine inmemiş ahkamı Kur'an veya din vesaire gider de gider Allahu bu ayet mühim ya ale mu'matü gizledim ama yolun Allah bilir <gülüyor> Valla o kimseler ki 20. ayet yedigune tapıyorlar mindun ile Allah'tan başka La yuxlukunu şeyen bir şey yaratamazlar ve hum onlar yuxlukun yaratılmış yaratılmışa tapıyor. Bu taş da olabilir, tunç da olabilir, heykel de olabilir veya bir insan da olabilir. Yani buradaki bütün mesele şu: Allah Celle Cela hükmünü, onun ilahi muradını yani bunun özeti, ahkamı dinin kuralları ve Rasulülümüzün sünneti yolu. Şimdi bir insan Allah'ın emirlerini bırakıyor. Bu bir insan da olabilir. Ölmüş bir insanın koyduğu kurallar da olabilir. Bir efendim ne diyelim Bu Budizm gibi Buda, Buda da olabilir. Böyle bir Allah'tan gayri bir yol. Velledin onlar yed'une tapıyorlar. Min dun Allah'ı bırakıp. Dun kelimesi gayr manasında, başka manasında. Yani Allah'ın bir emri var. İbrahim Aleyhisselam'a dediler ki Allah seni halil dost etti. O da dedi ki Allah'ın emri vardır, nefsin yolu vardır. Ben daim Rabbimin emrini tuttum, Allah da beni halil dost etti. Onun dışında yani dünyada iki tane yol var. Bir arzu ve isteği Allah'ın emrine tabi kılmak. İşte bu da Allah'a tapmak oluyor. Arzu ve isteğinin yolunda gitmek. İşte bu da Allah'tan başkasına tapmak oluyor adına ne konulursa konulsun. Bir sürü isimler, efendim oluşumlar, yapılar vesaire. Peki bu yol Allah'a götürür mü? Yani şunu sormak lazım. Söylenen birçok sözler, yapılar, medeniye, çağdaşlık gibi neyse gider de gider. Sözler, yapılar veya efendim gidilen bir yol. Şulan şunun yolundayım, şu izdeyim, şu e, yapıdayım. Peki o yol, yol eşittir cennet var mı ucu? Yani o yolun sonu cennete gider mi? O yol seni Allah'a götürür mü? Götürür. O yol götürürse cennet o zaman doğru bir yoldur. O yol seni cennete götürmüyorsa Allah'ın razı oldum dediği bir yol değilse min dunillah. Genel olarak izah etmeye çalışıyorum. Çünkü tefsirlerde uzun uzun. Yani bunları bakıp saatlerce, günlerce, haftalarca icabında bir konuyu mütala edip efendim burada e, sizinle hasbihal ediyoruz. Allah'ın kitabıdır bu çünkü buna çok daha kolay bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Temenni takaza ilahu Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsidir diyor Allah. Ha, meselenin özü bu. Yani nefsinin yolunda gidiyor. O nefsinin yolu nerede buluyor? Yahudilikte buluyor, Hristiyanlıkta buluyor, Zerdüşlükte, Budistlikte de buluyorsa nerede buluyorsa efendim o heykelde buluyor, taşta buluyor, ölmüş bir insanda buluyor veya şurada buluyor, burada buluyor. E şimdi burada ölü insan, diri insan meselesi değil. Mesele Allah Celle Celaluhu'na bu yol götürüyor mu? Allah'ın rızası var mı? Allah'ın buyrukları var mı? Var. Doğru o zaman. Allah'ın buyrukları burada yok. Yanlış o zaman. Vellerine onlar genel kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Her şeyi bilen Allah'tır. Yedi ona tapıyorlar, min dönülü. Allah'ı bırakıyorlar. Mesela şu iftirayı atanlar var. E diyor ki ben İmam-ı peşinde gitmem diyor. İmam-ı Azam'ın peşine kimse gitmiyor zaten. Ben diyor mürşitlerin peşine gitmem diyor. Mürşidin peşine gidilmiyor zaten. İmam-ı Azam da bir insandır. Mürşit dediğimiz o da bir insandır. İmam-ı Azam dinin emirlerini doğru bir şekilde ortaya koydu mu? Koydu. Dindeki anlaşılan meseleyi. Allah'ın buradaki buyruğu budur. Yani kabiliyetime göre, anlayışıma göre. Ondan sonra zaten on binlerce de evet onun dediği doğru. Kur'an'dan bu çıkar. Allah'ın buyruğu. Yani o sadece Kur'an'ı yani dinin hükümlerini anlaşılır hale getirmişti. Kimse kimseye tapmaz. Buradaki ayet ne diyor? Allah'ı bırakıp İmam-ı Azam Allah'ı bırakıp da bana gel demez. Demiyor. Hiçbir müçtehit demez bunu. İmam-ı Azam, İmam Şafii, Ahmet bin İmam Malik veya bir gerçek Allah dostu Allah'ı bırak benim dediğimi yap demez. Kıl kadar Allah'ın emrinden sapmaz. Allah'ın emrine efendim bütünüyle tabi olan onun haramlarından içtinap eden, peygamberin sünnetlerinden bir kıl kadar ayrılmayan, hatta bütün özüyle din kardeşi için yaşamaya çalışan bir yapı, işte mürşidi kamiller böyle ortaya çıkar. Yani ölçü dindir. Yeni bini İslamiye'yi anlaşılır hale getiriyor. Evet Allah'ın emri budur, peygamberin yolu budur, din bizden bunu istiyor. Buna uyalım. İşte müştehitler, mürşitler, Allah dostları, alimler, veliler, ehli sünnet çizgisi böyle çıkıyor ortaya. Burada ne diyor? Min dunille Allah'ı bırakıp. Şimdi papaz ne diyor? Onu deme benim dediğimi ki ver sana anla cenneti vereceğim diyor, atan da vereceğim. Ne oldu şimdi bu? Bu yola git diyor. Bu seni cennete götürdü. Peki o yol eşittir sonunda cennet var mı? Yok. Herkes bilir bunu. Ha, bu kadar net. Elle velledin onlar yeduune davet ediyor min dunille Allah'tan başka. Peki senin dediğin yola gelsem ben cennete gidebilir miyim? E gidemeyiz, gidemeyiz yani onun için oturup da böyle kurallar yazıp da birbirimizi kandırmakla ahiret yani bütün Avrupa Amerika böyle istiyor diye efendim Allah Celle Celaluhu E tamam sizin dediğiniz olsun böyle bir şey yok. Ve şimdi ayeti bir daha toparlıyoruz. Ve'lediğine onlar yed'ûne çağırıyorlar. Min dûn Allah'tan başka. La yehlukûne bir şey yaratamazlar Şeyen yani şey bakımından Ve humunlar yuhlakun yaratılmış Bunlar insan da olabilir Haşlar da olabilir her şey olabilir Yani yaratılmış bir şey Onun yoluna gidemezsin Yaratılmışın peşine gidemezsin Peki burada tekrar ediyorum Yaratılmış olan bir müştehit bize diyor ki işte bu yol Bu yol dediği Allah'ın Celle Celaluhu'nun buyruğunu bize açıklamış oluyor Yine kendisi kenara çekiyor buyurun bu yoldan devam edin bu yol sizi cennete götürür diyor ben de o yoldayım diyor kendisi de o yolda gidiyor ha. bu kadar net yani emvatun <gülüyor> onlar ölüdür gayri ehya yani o tanrılar edinilen şeylerin e, tapınılan şeylerin hepsi ölüyor efendim ölüyor canlıysa insan ise ölüyor taş ise zaten ölü emvatun gayri ehya diri değil ve ma yani bilmezler ne zaman dirilecekler dirilmeyi bilmez, kıyameti bilmez, laydurunu bilmezler. <gülüyor> Mete konusu sa, kıyamet ne zaman kopacak? Fakine yur teciiyinde hazihi nefun sevabun, yani fayda sevap, ceza bilmez, bilmez. Kendisini bir şeyden haberi yok, kendini kurtaramıyor, seni kurtaracak. Bu konuyla alakalı, şu mesele de çok mühim. Allah'ın yolunun dışındaki bütün yollar. Ne diyorlar ideoloji dediğimiz işte izimler genel olarak böyle O gidilen yollar kıyamet günü sen bizi işte saptırdın bizi Allah'tan uzaklaştırdın denilince O taşlar tunçlar neyse artık o mahiyet Allah'tan gayrı gidilen batıl tapınılaklar yollar Onlar da diyecek ki Mevla konuşturacak orada Diyecek ki ben size zaten cennetin yolunu söylememiştim ki bana gelin bu yolda gelin bu yolda yürüyün cennete gideceksiniz demedim ki. Yani şeytanın peşine giden insanlar diyecek ki vay seni gibi melun şeytan bizi mahvettin burada efendim peşine geldik takıldık bize bir de diyorsun ki haydi beyler cehenneme gidiyoruz şeytan orada milleti cehenneme gidiyoruz diyecek. Bütün insanlar lanet edecekler şeytan diyecek ki bir dakika ya ben size cennete gidiyoruz demedim ki yani bütün mesele bu. Biz Allah'ın kitabına bakarak Resulullah'ın sünnetine bakarak dinin hükümlerine bakarak bu yolda gidersek namaz oruç zekat ibadet içkiden kaçarak zina faiz ihanet kötülükten kaçarsak hep beraber kaçarsak ben de dahil kaçarsak bu yol bizi cennete götürür bak ben diyorum bu yol bizi cennete götürür şimdi bir başkası sana diyebiliyor mu ki medeni ol uygar ol çağdaş tamam bu kelimeleri kullandın. Peki eşittir bu yol cennete götürür diye biliyor musun? Mesele bu kadar basittir. Yani sonucuna bakmakla eşittir. Tamam böyle olalım, şöyle olalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Kur'an açık veriyor. Net olarak bunları söylüyor. Efendim, enbatun gayri ahya ölü olanlar. Dili değil ki bunlar yaşasa da ölüyor. Firavun ben ben ilahım dedi. Öldü. Ne oldu şimdi ilah mı öldü? Böyle bir şey yok. Yani e, ölü birisi yeşhurun Biz Hz Muhammed ve sellem'e tapmayız Hz Muhammed Sallallahu, aleyhi ve, sellem e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de rabbimizin emrini yaşadı Bu yolda gidin dedi bu yolda gidelim dedi teşvik etti Allah Celle Celalhuda Efimiz Ahiati ve selamıkan ile konfi Raul Hasene Allah Celleın emrinde amen Rasulü bir ile ileyhi kendisine indirilene iman etti İman ettiği gibi benim bütün hükümlerimi uyguladı ...benim dediğimden kıl kadar ayrılmadı... ...işte o sizin için örnektir diyor Allahça... ...ona tapın demiyor... ...biz ne yapıyoruz onu örnek alıyoruz... ...bir müştehidi örnek alıyoruz... ...gerçek bir Allah dostunu örnek alıyoruz... ...bu ama şimdi bunu başka türlü ifade ediyorlar... ...burada ben onu bu kelimeleri kullanmayacağım... ...biz Allah'a taparız... ...Hazreti Imam Sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarız... Ahkamı dine tabi oluruz... ...efendim... ...Allah'tan gayri yolları reddederiz... ...yani o yollar bizi cennete götürmez emvatunu gayra ve ma bilmezler yani yubasun 22. ayet ilahukum ilahum vahid dikkat diyerek bu ayeti izah edeceğim ilahukum ilahum vahid sizin ilahınız tektir o da Allah'tır burada tekit yapılmamış yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Belbedale ma min qabl ve, ve la onlar cehenneme girseler ya bizi cehennemden çıkart da müslüman olacağız Öyle buluk ve innahum muhakkak onlar la kesinlikle kazibun yalancıdırlar diye 3 4 tane tekit var yani kesinlikle elbette muhakkak fakat burada ilah sizin ilahınız ilahun vahid birdir yani tegide gerek yok le vahidun falan elbette muhakkak bir tanedir böyle bir şey yok gerek yok buna bir tane yani tehkide gerek yok o kadar açık ki güneş kesinlikle bu güneştir bak güneş var güneş Ya bunu niye abartıyorsun güneş işte güneş güneş dediğin zaman yetiyor yani tehkide gerek yok e, a, abartmaya gerek yok bir tane ilah tektir yani bunun gücü yok e, o, yani e, onun dışındaki hiçbir yapıların hiçbir oluşumların hiçbir tenekelerin hiçbir heykellerin bir gücü kuvveti tasarrufu yetkisi veya ideolojiler diyelim veya Allah'tan gayri yolların bakıyorsunuz yok olmuş gitmiş firavun ilahım demiş yok olmuş İlahukum hukum sizin ilahınız tapacağınız güç kuvvet kudret sahip olan ilah Vahid bir tanedir kulühu <gülüyor> Allah'u Allah bir Allah'usammedi hiçbir şey muhtaç değil lemindi doğmadı doğurulmadı velemekkulle okufaat hiçbir şey ona denk değil hiçbir şey hiçbir yaratılan mevcudat Allah Celle Celaluhu'na denk değildir o tektir yaratandır. Bu kainat zaten gördüğünüz yerler, gökler, ağaç, kürsü dediğimiz şey, çocuğun elindeki bisket kadar küçük bir şey, basit. Allah'ın yaratmasının sınırı efendim, Mevla'nın yaratmasının sınırı yoktur. Allah'ın yarattığı çok alemler de var, işin o boyutları da var. La cennet şüphesiz 23. ayet. En Allah Allah. Ya alemu ma yusrunu ma Tekrar. İçinizde gizlediğinizi dışınızda çıkardığınızda bilir. Şimdi tekrar burada geldi, yukarıda geldi albü bir daha geldi. Neden? Çünkü Kulun niyetini en iyi bilen Allah'tır. Yani benim niyetim bak ben iyiyim onu ben bilmem onu Allah bilir. Herkes kendi özündeki niyetini bilir. Ben damarlarımı keseyim damarlarından la ilahe illallah'tan başka bir şey çıkmaz. Ben kendi niyetimi biliyorum. Çünkü ben Allah'ı kandıramam kendimi de kandıramam. Hiç kimse Allah'ı kandıramaz kendini de kandıramaz. Onun için herkes kendi niyetine baksın. Yani işte sen benim şöyle olduğumu bak. Birbirimize anlatmaya gerek yok. Kimse kimseye cennet veremez. Cehennemden kurtaramaz. Kendimizi Allah'a arz edelim. Allah'ta samimi olalım. E adam efendim vatan diyor. Vatana ihanet ediyor. Ticaret diyor. Efendim alışveriş yaptığı müşterisini kandırıyor. Öbür tarafta efendim idareciyim diyor. Başka işler çeviriyor. Veya efendim tabibim diyor. Hastasını istismar ediyor. Öbür tarafta proje çiziyor. İstismar ediyor. Öbür tarafta idareciyim diyor. Başka bir şeyler. Herkes kendini yapar. Herkes kendini yapar. Muhatabımız Allah'tır. La cerm ennallah şüphesiz ki Allah ilahınız bir tanedir. Evet efendim ee, ennallah Allah ma yailum ma yusun ma yun gizli aşikarı bildir. Felledine evet ilahukum ilahum waheed felledine la yumne bilakhirah. ahirete iman etmeyenler ulubuhum onların kalpleri munkiratun inkarcı. Ve onlar müstekbiron baş kaldırırlar. Evet yirmi ikinci ayet kelmenin tamamını. Tercüme e, bitirmiş olalım. İlahu küluhu vahid. İlahınız tektir. Efendim, felle dine la yu'minu bil Onlar ahirete inanmayanlar. Şimdi Mevla bize tanıtıyor. Bundan özelliği ne? Kulubu munkire. Onların kalpleri inkarcı. Yani Allah'ın emirlerini inkar ediyor, peygamberin sünnetini inkar ediyor, Din hükümlerini inkar ediyor. Efendim, işte başlıyorsun saymaya. İçkidir diyorsun, karşı çıkıyor. Zina karşı çıkıyor, eşcinselliğe karşı çıkıyor, örtünmeye karşı çıkıyor. Efendim müziğe karşı çıkıyor... ...gıybete karşı çıkıyor... ya ...bu ihanettir diyorsun mesela. ...munkire, inkar ediyor... ...karşı çıkıyor... ...ve onlar baş kaldırırlar. ...Allah'ın evini küçük görürler... ...Peygamber sünnetini küçük görürler... ...İslam'ı müslüman... Ha, ...hor görürler... ...Allah Celle Celaluhu burada da tanıtıyor... ...yani kendisine e, uymayan... ...kendisinden başka yollara tapanları... ...Kur'an-ı ki bu ayeti kerimi... ...tanıtmış oluyor... ...yani... Bir insan doğru bir Müslümanla doğru olmayanı nasıl ayırt edebilir diye soru sorsak Bu ayeti kelime buna cevap olur Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde la bil ahiret. Ahirete inanmayan, inanmayanları Rabbimiz nasıl tanıtıyor? Bir, Onlar kalpleri inkar eder Allah'ın emirlerini inkar ediyor, yasaklarını inkar ediyor i̇nkar. Bu izah etmeye gerek yok, belli inkar ediyor 1 2 ve onlar müstekbirun Allah'ın emrine baş kaldırıyor. Peygamberin sünnetini hor görüyor, hakir görüyor. İstikbar o. Şeytan Alihel'in ne yaptı? Eba ve para. İnat etti Allah'a baş kaldırdı. Ben dedi Adem'e secde etmem dedi. İşte aynı şey. Peygamberin sünnetini küçük görüyor, Müslümanları küçük görüyor. Dinin hükümlerini değersiz görüyor. Müstik istikbar. Bana sorsalar varlık şeytanı da bir varlık kabul ederiz ki öyle zaten. Varlık aleminde ilk işlenen suç nedir diye sorulsa istikbardır yani kibirdir şeytan ilk Allah Celle Celaluhu ona tabii biz evveliyatını bilmiyoruz Allah'ın evveli yok ancak bildiğimiz bu ilk şeytan baş kaldırıyor peki onun kafir olma sebebi nedir Allah'ın emrini küçük görmesi Allah'ın emrini küçük görmesi şeytanı şeytan yaptı yoksa o zaman kadar şeytan başka bir yani şeytan idi ama kötü değildi Peki onun kötü olmasını sağlayan ne oldu? Kibir oldu. Peki kibrin manası ne demektir? Allah'ın emrini küçük görmesi. Şimdi bir insan Allah'ın emrini küçük görüyorsa İslam'dır şudur budur vesaire diye halbuki İslam dediğin din dediğin dinin hükümleri muhatap Allah'tır. Peki. 24. ayet. Ve ilehum onlara denildi demek. Ma da enzele rabbukum Allah size neyi indirdi? İnkarcıları tekrar tanıtıyor. Devam ediyor ayet. Evvelkilerin hikayeleri var Kur'an'da diyor. Mesela bazı böyle hatta din adına tefsir yaptığını söyleyenler Kur'an-ı Kerim'deki bunları evvelkilerin hikayeleri diyor. Mesela Kef suresindeki ayetlerle alay ediyor. İşte cenneti anlatan ayetlerle alay ediyor. Bunlar ki Bunların efendim inançsız olduğunu, inançsız olduğunu... La bil ahireti iman etmediklerini Kur'an haber veriyor. İman etmeyenler bir inkar ederler diyor. İki, baş kaldırırlar diyor. Tepeden bakarlar Allah'ın peygamber hükümlerine. Üçüncüsü, Kur'an'ın içerisindeki mevzuları Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, Ashab-ı Kehf'in kıssası, oradaki Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la buluşmaları meseleleri vesaire esatir, rül evvelin evvelkilerin kıssaları, hikayeleri diye böyle hakaret ederler diyoruz. Bu inkarcıları Kur'an böyle tarif ediyor. Bir diğer yine devam ediyor 25. Li <gülüyor> evzarahum onlar insanların günahlarını yükleniyorlar kamileten bütünüyle. Yükleniyorlar. Tabii burada bütün günahlarını değil. Yani o yawmül kıyamet kıyamet günü. Ve min evzaril lezine yükleniyorlar evzarahum kendi günahlarını kamileten efendim tamamıyla yamel kıyame. li yükleniyorlar evzarahum günahlarını kamileten ki bütünüyle yahmel kıyame kıyamet günü ve min evzaril yine o kimselerin günahları ki nehum dalalete düşürdüler. Dalalete düşürdüler. Çok önemli bir mana var burada. Yani dalalete düşürdükleri işte Kur'an'ı basite alıyor, dinin hükümlerini basite peygamber sünnetini basite alıyor. O dalalete düşürdüklerinin de bazı günahlarını yani hangi kısımda dalalete düşürüyor bir insan bir insanı her şeyle dalalete düşürmüyor onun dalaletinin bir kısmına efendim kapı açıyor kendisine göre de şeytani efendim işi var burada ince mana şu yani onun bir kısım dalalete düşürdüğü kısmın günahlarını kendine yüklemiş oluyor yani kim dalalete düşürdüyse kim haktan saptırdıysa Efendim kötü bir çığır açtıysa o insanların günahını sırtına yükleniyor diyor Kur'an. Şimdi bir kısmını. Neden bir kısmı? Çünkü hepsini alsa o adamda günah kalmıyor. E o zaman sanki bütün suç ona yüklenmiş oldu. Halbuki burada vemin evzariillezine yol <gülüyor> Dalalete düşürdüklerinin günahlarının bir kısmını kendisi alıyor, kendisi yükleniyor. Bir <gülüyor> garip ilimsiz haberi yok. Yani oradaki günahı sırtına alıyor, o adamın günahı da ona kalıyor. Mesela bir insan bir insana iftar ettirirse onun sevabını aynısını alır, onun sevabından bir şey azalmaz. Ee, sevapta bir teşvik vardır, günahta da aynıdır. Bir insan bir insanı haktan saptırırsa, o adam e, haktan sapınca o onun işlediği günah kendi sırtına yükleniyor, o günahın aynısı da saptırana yükleniyor. Onun için biz hakka tebliğ, hakka teşvik edici olacağız, bir araya ilimsiz. Efendim Ela Kur'an diyor ki sağmaun ne kadar kötü günahları yükleniyorlar adam diyor ki bunun günah varsa benim olsun diyor Halbuki ahirette cehennemi görünce feryadı figan edecek Ben ne yaptım diye orada Efendim maaf olacakluatür evveliğin evvelkilerin hikayeleri var Kur'an'da diyor kafirleri anlatıyor ikete Peygamber onu yazdı diyor bunu söyleyenlerle karşılaşıyoruz Aman Allah'ım ve yeter tümle aleyhi Efendim Bukraten ve Asile yani yazıyor diyor eliyle yazıyor diyor Peygamber bu iftiraya diyor Allah mağvize men da ilahudan kani lahum min al ejli misli ucuruyim men ittebahu kim hidayete çağırırsa Hidayete giden kişinin ejrinin aynısını o kişi de alır diyor la yan kusuz alikem min ucuruyim şeya onun mükafatından hiç bir şey Azalmaz. Omanda ila dalale kimde dalalete çağırırsa, kana ilehimine ismi, o kişinin aynı günahını sırtına alır. İstio asamim meltebahu efendim, ona tabi olan günahının aynısını efendim günah işleyen günahını kendisi aldığı gibi sebep olana da aynı günah yazılıyor. Hayra teşvik ediyor, sevaba teşvik ediyor. O kişi sevap aldığı gibi teşvik eden de aynı sevap yazılıyor diyor. Burada Tirmizi bu Buhari Şerif layen kusuz mihim sevabından şey hiçbir şey azalmaz diyor. Hiçbir şey azalmıyor. Peki. Şu ayeti kerimeyi de okuyalım inşallah. Vakad mekerelledine min Evvelkiler hileler kurdular. Vakad mekerelledine min kablihim. 26. ayet Featallahu bunyanahum Allah onların binalarını minel kavaidi temellerinden söktü. Feharre aleyhim o tavanları kafalarına indirdi. Es-sakfu tavandı. Feharre tersine çevirdi. Aleyhim üzerlerine es bu tavanlar min fevqihi üstten. Yani binaları tersine çevirdim diyor Allah öyle depremler olmuş ki demek ki o bina yerinden sökülüyor tersine dönüyor böyle tersine dönüyor Allah muhafaza. <gülüyor> Onlara azap geldi <gülüyor> hesap etmediği yerlerden depremlerden geliyor rüzgarlardan geliyor kasırgalardan geliyor salgın hastalıktan geliyor Allah azaplardan muhafaza eylesin. Sümme sonra yağmel kıyame kıyamet günü yok zihim mevla onları rezil su ediyor veya kuulu Eeyne şu heykayelerinizzin kuntum tuşaku ne fihim yani peygamberlerle mücadele ediyordunuz minaşı kaşı ediyordunuz karşı çıkıyordunuz o mücadele ettiğiniz efenimiz ona sığındığınız güvendiğiniz kendi yolunuz efendim ne isim ben heciniz taptığınız ne oldu nereye gitti onlar eynen nerede Şöyle yani ortaklarınız büyük adamım diyor. Böyle yaparsanız büyük adam olursunuz. Şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Adam dünyaya tepeden bakıyor İngiliz vesaire. Veya inkarcı birisi. Hani nerede? öyle söylecek. Galellezine utul ilme. İnnel hizy el ve sual kafirin. Kendilerine ilim verilenler en başta peygamberler, sonra ulema, sonra efendim hakkı bilen insanlar, Allah'ı bilenler en bilgili, Allah'ı bilen insandır. İnnel hizye muhakkaki rezillik ve su kötülük alel kafirin kafirlerin üzerinedir. Burada bir konu anlatılıyor da efendim bu Nemrut dediğimiz bu kişi kendisi Allah'a savaş ediyor. Allah'a savaş ederek bir kule yaptırıyor. Bahsedilen kule bu Babil taraflarında denizin kıyısında birkaç kilometre 5000 farsaktan bahsediliyor. Bu nemru diyor Febu asallahu aleyhi biudun fe halat min halahu fe mekesa 40 sene yudrubu ra'su bil mintaki. Şimdi bu kişi e, o kulenin tepesine doğru çıkıyor ve oradan Allah'a savaş edecek işte göklere doğru oklar atıyor. Cilbeyr Abbani o oklarda kanlı geri dönüyor. Bu Firavun'da da buna benzer meseleler var. Hatta mesela Yecüc mevcut de dünyaya geldiğinde onlar da yeryüzünde bütün insanları öldürdükten sonra okları göğe, göğe çevirecekler. Göğe doğru attıkları oklar kanlı geri dönecek. Ve Yecüc mevcut diyecek ki dünyadaki bütün insanları öldürdük, göktekini de öldürdük işte diyemiyorum onu. O şekilde onlar böyle kendilerini ilah ilan etmeye kalkışıyor. Bu ilahlık hiç bitmiyor demek ki. Bundan sonra Mevlâtel onlara bir kurtçuk gönderir, salgın hastalık, hepsi geberip gidecekti. Şimdi bu Nemrut da bahsettiğimiz bir kule yaptı böyle 2-3 kilometre, 3, 3 yani kilometre 3000 bin metre. Onun tepesine çıktı, oradan göklere efendim oklar attı. O oklar kanlı geldi, aha dedi bak gökleri de şey yaptık, bütün yerin göğün ilahı benim dedi. Bir kasırga oldu efendim, deprem oldu. O denize doğru düştü, Nemrut'ta, oradan denize düştü. O kulenin dibinde olan binlerce kişi de otuz binden bahsedilir. Hepsi orada efendim yok olup gittiler, öldüler yani. Ondan sonra o kendisi dışarı çıktı. Buradan şu anlaşılıyor. Allah azılı kafirlere böyle tam ölümle karşı karşıya getirir. Bir müsaade daha der. Bak efendim ölüp gidiyordun. Sana bir müsaade daha. Benim ülkümde yaşıyorsun. Senin elinde bir şey yok. Ayağın altından çekerim diye. Bütün böyle azılılara mutlaka hayatlarında böyle şeyler oluyor. Ve bazı karşılaştıklarım var. E kendi kendime demişimdir ki Allah buna müsaade edecek. Yani burada ölmemesi gerekiyor. Bakıyorum ölmüyor hakikaten. efendim. E, ve Mevla bir ömür daha veriyor. Ondan sonra ahirette tabiri caizse sonsuz ahiret olduğu için Mevla bahane bırakmıyor yani. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. E, Mevla Celle Celaluhu böyle bir şeyler yapmaz ama e, sonsuz ebedi ahiret olduğu için bu Mevla günahlarını orada itiraf ettirecek. Sonra orada kurtulanlar oldular, kultulanlı kurtulanların dilleri çözüldü, farklı lehçeler öğrendiler vesaire. Böyle bir e, mesele de burada anlattı, anlatılır. E, yani bakadım Kerile kablihim, onların binaları alt üst olduğu yerle bir olduğu diye burada böyle bir e, tefsirlerde izahat anlatılmış olur. Geldik 28. ayeti kerime. Burada konu biraz farklılaşacak. Oradan devam edeceğiz. Rabbim rızasının nail eylesin. geçmişlerimizi Geçmişlerimize rahmet eylesin. Son nefeste iman cennetiyle, cemalle müşerref eylesin. Kulunda görmek istediği kemalatı, asaleti, nasibi. ve arhame rahim, ya Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olmayı, ahkamı dinin hükümlerine tabi olmayı, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmayı, haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan uzak olmayı bizlere nasib eyle. Ömür sermayemizi razı olduğun şekilde, Son nefeste iman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi elhamdülillah Rabbül Alemin el Fatiha Allah'ımız